Bir vefat hadisesinde naaşın henüz yıkanmadığından dolayı naaşın başında bulunduğu odada Kur'an-ı Kerim okunmaz dediler. Ancak cenaze yıkandıktan sonra okunabilir dediler. Böyle bir bilgiyi hiç duymamıştım. Yardımcı olur musunuz? İçimizden sessizce okumakta bir mahsur var mıdır? Azübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. As-salatu vesselamu ala Resulullah. Bizi izleyen herkese saygıyla selamlıyoruz. Efendim o bilgi doğrudur. Bizim e, fıkıh kitaplarımızda işte cenaze e, bir insan öldükten sonra cenaze yıkanmadan bulunduğu odada Kur'an-ı Kerim'in okunmayacağı ifade ediliyor. Evet. E, yani okunursa bir, e, günah işlenmiş olmaz. Bu bir ayete e, dayanmıyor tabii. Ama ötüden ge, beri gelen böyle bir uygulamadır. E, bir defa tabii Kur'an-ı Kerim'in ölünün arkasından okunup okunmayacağı konusunda geçmişten günümüze hep itilaf edile gelmişti. Evet. Bizim kanaatimiz Din Şerif Yüksek kolunda verdiği görüş okunabileceği istikametindedir. Çünkü okunan Kur'an-ı Kerim bulunduğu yere rahmet melekleri iner. Okunan Kur'an-ı Kerim'den sevap kazanılır. ve Bu kazandan sevabı ölenlerin ruhuna ile ilgili ile ilgili, dua edildiği zaman, ölenin duadan istifade edile, edebileceğiyle ilgili rivayetler var, hadis-i şerifler var. Ee, en azından e, okununca herhangi bir e, ölüye zarar olmaz, faydası evet. olur. Faydası olmasa bile okuyan kimse e, sevap kazanmış olur. En azından hani e, ağlamı, feryadı, fiyane etme ve benzer şeylerin önüne geçilmiş olur yani ötleden berisi uygulama böyledir. Bu bilgi doğrudur yani. Evet, evet.